an اَنَّ مُحَمَّدًا ve وَاَرْرَسُولُهُ اَمَّا بَعْدُ Değerli kardeşlerim, gecemiz hayır olsun. Rabbim meclisimizi bereketle eylesin. Müstefit kılsın her birimizi inşallah. Geçen hafta kitabımıza başlamıştık. Bu hafta yeni katılan kardeşlerimiz var. Geçen hafta kısaca bir giriş yapmıştık. kitabında giriş bölümüydü zaten. Birkaç sayfa çok çok önemli konular değildi. O yüzden eksikler tamamlanabilir. Bu hafta da ekranımızda görüldüğü üzere birinci bölüm ile devam edeceğiz. nasip olursa. Muhtemelen süremiz sadece bir numaralı maddeyi işlemeye yetecek. Bize ulaşması açısından haberin kısımları başlığı atabilir not tutan kardeşlerimiz. Kardeşler burada konuya başlamadan önce benim kendimde yaşadığım ve geçen sene yaptığımız derslerde yaşadığım tecrübelere dayanarak şöyle bir sıkıntı yaşaması muhtemel olan kardeşlerimiz olabilir. Şimdi hadisleri birçok yönden ele alacağız. İşte burada mesela iki farklı yaklaşım tarzı var. Bize ulaşması açısından. İşte ikinci olarak kuvvet ve zayıflığına göre isimleri. bunun gibi birkaç şekilde yaklaşacağız. Yani bu sizi o oluyor? Ben bunu başaramayacağım. Çok karışık gibi e, şüphelere düşürmesin. Bu gayet tabi bir yaklaşım kardeşler. Hani yine gündelik yaşantımızdan örneklendirecek olursak yani bir insanı mesela ahlakına göre ele alınabilir. Ahlak ve edebine göre ele alınabilir. Dış görünüşüne, fiziki görünüşüne göre ele alınabilir. Bunun gibi bakalım yani olaya. Birçok kısım, birçok açıdan hadisleri, haberleri işlemeye çalışacağız. Bugün de bunun birincisi. Yani bize ulaşması açısından. Bundan kasıt nedir? Bize hangi yolla ulaşır? Birçok... Yolla ulaşana işte mütevatır diyeceğiz. Mütevatır sayısına ulaşmayanlara ahad diyeceğiz. Bunun gibi. Evet kardeşler. Mütevatır haberle başlayalım. Bize ulaşması açısından haberin kısımları. Bir, mütevatır diyeceğiz. İki, ahad diyeceğiz. Bir, Sözlük anlamlarını kardeşler. Yok çok fazla bir şey kaçırmadım kardeşim. Sözlük anlamlarını yine es geçeceğim. Çok merak eden olursa kitabımızda mevcut. Sırahi olarak yani bir diyarda tabiriyle anlamı olarak mütevaatır haber kardeşler. Belirli bir sayı sınırlaması olmaksızın Yalan üzere birleşmeleri aklen adeten mümkün olmayan kalabalık bir topluluğun yine kalabalık bir topluluğa yaptığı rivayete mütevatir rivayet denir. Yani bir rivayet yalan üzere birleşme mümkün olmayan bir topluluk tarafından rivayet edilmişse bu rivayete tevatür derecesine ulaştı denir. Peki, yalan üzere birleşmeleri mümkün olmayan ne demek? Bu gelebilir aklımıza. Şöyle düşünebiliriz kardeşler. Şu an dersimizde 20 kişi olduğumuzu düşünelim. Bu 20 kişi hepimiz Allah'a ve Resulüne ve ahiret gününe ve Resulün de Allah'tan getirdiklerine iman eden 20 kişiyiz. Bu 20 kişi içerisinde yalan söylemesi muhtemel olan üç kişi, beş kişi çıkabilir. Ancak yirmimizin birden yalan üzere ittifak etmemiz böyle bir topluluk için düşünülebilir mi? Asla düşünülemez. Bunun gibi böylesi bir topluluğun. Yine böylesi bir topluluğa yaptığı rivayete, böyle kalabalık bir rivayete ne diyoruz? Mütevatir rivayet diyoruz. Böylesi habere de mütavatir haber diyoruz arkadaşlar. Bu her tabakada olmak zorunda. Yani bu mütavatir sayısı her tabakada olmak zorunda kardeşler. Yani bir tabakada misal veriyorum 15 kişi rivayet etmiş. Ama yani bunu yine örneklendirecek olursak, işte bizim büyüklerimiz, babam, işte amcam, dayım vesaire 15 kişiden rivayet edildi bana. Ben bunu abimle birlikte iki kişi rivayet edersem çocuklarıma bu mütevatir haber olmaz. Bunu da bu şekilde geçmiş olalım. Evet, tanımını geçtikten sonra şartları başlığa atılmış kitabımızda kardeşler. Ekranımızdan da ilerleyelim. Bu şartları kısmını okuyabilirsiniz kardeşlerim. Zaten az önce e, kısaca değindik bu şartlara. Üçüncü başlık olarak hükmü denmiş. Değerli kardeşler, böylesi bir haberin hükmü mutlaka uyulması gereken vacip hükmündedir. Bununla birlikte geri gelmişken şunu da söylememiz gerekiyor. Kur'an bize mütevatir bir senet de gelmiştir. Daha doğrusu mütevatir bir rivayet olarak gelmiştir. Kur'an'a iman ettiğimiz gibi mütevatir haberlere de iman etmek durumundayız. Neden? Çünkü Kur'an'ı bize ileten de aynı kişiler, aynı insanlar kardeşler. Yani sahabe, sahabeden tabi'in devralıyor. Tabi'inden tabi'in devralıyor. Ve bu halka bu şekilde genişleyerek günümüze kadar Şüphesiz o zikri biz indirdik, onun koruyucusu olan da muhakkak biziz Rabbimizin buyruğu üzere. Kur'an böyle korundu kardeşler. Hani ilk derslerimizde bu konuya da değinmiştik kısaca. Yani Kur'an bugün internette, televizyonlarda bakıyoruz ki kafirler alıyor, yakıyor, fırlatıyor. Yani koruma bu şekilde değil. Evet, o yanar, o fırlatıldığında uçar. Koruma bu şekilde değil kardeşler. Koruma az önce dediğimiz gibi insanlar aracılığıyla onun içeriğinin korunmasıdır. Kasıt budur. Bu ayette yine ilk derslerimizde değinmiştik. Bu ezdik kelimesiyle kastedilen bu anlamda sadece Kur'an'a Kur an hamletmenin de hatalı olabileceğini buna aynı zamanda sünnetin de dahil edilebileceğini de ifade etmiştik hatırlayanlarımız olursa. Evet kardeşler, hükmü dediğimiz gibi vaciptir. Yani bizlere mütevatir bir haber ulaştığında o haberin mütevatir olduğuna dair yakini bir bilgiye ulaştığımızda o haber ile amel etmek artık bize vacip olur. Dördüncü başlık olarak kısımları. Arkadaşlar mütevatir haber iki kısmı ayrılıyor. Birincisi lafzi, lafzi mütevatir. İkinci kısmı manevi mütevatir. Bunlar ne demek? Hemen kısaca bunları da geçelim. Lafzi mütevatir kardeşler, lafzen yani Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın Ağzından çıktığı lafız ile aynen bize kadar ulaşan mütevatir haberlere lafzi mütevatir haber denmekte. Buna örnek olarak kitabımızda bir hadis verilmiş. 70 sahabeden rivayet edilen bir hadis. Kim bana bile bile yalan isnat ederse cehennemdeki yerine hazırlansın. Hadisi lafzi mütevatir bir haberdir kardeşler. Manevi mütevatir ise manevi yani manen mana olarak mütevâtir olarak bizlere ulaşan hadislere de manevi mütevatir hadis veya haber diyoruz kardeşler. Buna örnek de doğada ellerini ellerimizi kaldırmamız kardeşler. Yani Duada ellerin kaldırılmasıyla ilgili rivayet var. Farklı olayların anlatıldığı ama bunların ortak özellikleri hepsinde Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın duada ellerini kaldırdığı yer alıyor. Yani ortak nokta bu. İşte biz diyoruz ki o zaman duada elleri kaldırmak mütavatir bir haberdir. Bunun gibi Miraç ile ilgili haberlerde yine manevi yani mana yoluyla manen bizlere ulaşan mütevatir bir haberdir kardeşler. Beşinci başlık olarak mütevatir hadislerin sayısı denmiş. Kardeşler mütevatir hadislerin sayısı birilerinin iddia ettiği gibi çok az değil. Oldukça fazla. Özellikle manevi mütevatir denilen hadislerin sayısı oldukça fazla. Ancak elbette yekün olarak baktığımızda yani hadislere genel bir bakışla baktığımızda elbette onca binlerce, on binlerce hadisin içerisinde elbette küçük bir rakam ...küçük bir sayı olarak karşımıza çıkıyor. Bu da ayrı bir husus. Mütevatır hadislerle ilgili... ...tehlif edilen... ...en meşhur eserler... E, ...kitabımız yazarı. Bunlara da şöyle bir göz atarsanız... ...bu eserler... ...üç tane eser vermiş. Bu eserlerden Türkçe'ye tercüme edilen... ...C maddesindeki... ...eserdir kardeşler. Muhammed bin Ceafer El-Kattani'nin eseri, e, Mütevatir Hadisler" ile Türkçe'ye tercümesi mevcut bir eserdir. Bunu da bu şekilde geçmiş olalım. Evet değerli kardeşler, Mütevatir Haber, hadis usulü kitap yurdunda bulmanız mümkündür. Bütün kitapçılarda, yani gittiğim bütün kitapçılarda gözüme çarpıyor bu eser. Oldukça meşhur bir eser. Hadis usulü kardeşler mütevatır haberlerle ilgilenmez. Onların bakılma gereği duyulmaz. Çünkü onlar az önce dediğimiz gibi zaten yalan üzere birleşmeleri mümkün olmayan kalabalıkta bir topluluğun aynı şekildeki topluluğa aynı şekildeki topluluğa topluluğa topluluğa bize kadar bu şekilde gelen haber olduğu için hadis usulü bununla uğraşmaz. Hadis usulünün Gayesi neydi geçen dersimizde işlemiştik? Hadisin sahihini zayıfından ve uydurmasından ayırmaktı. Asıl gaye budur hadis usulünde. Mütevatır haber zaten başlı başına doğruluğu, sıhhati kesin olduğu için bir daha mütevatır haber işte bu şekilde birkaç cümleyle işlenir ve geçilir kardeşler. Ve geldik ikinci kısmına. Ahad Haber'e Arkadaşlar günümüzde birçoklarının Ahad Haber ile kastettikleri birazdan göreceğimiz garip yani fert haberde denilen haber çeşididir. Yani Ahad Haber denince insanlar hadis usulü okumamış ama hadis hakkında konuşmayı marifet zannediyorlar. Ahad Haber denince hemen kelimenin ahadından yola çıkarak bir kişinin bir kişiye o bir kişinin bir kişiye bu şekilde gelen haber zannediyorlar ve böylesi bir habere güvenilemeyeceğinden yola çıkarak hadis literatürünün büyük kısmını ahkamın ahlakın büyük kısmını oluşturan hadisleri reddetme yoluna çok rahat gidebiliyorlar oysa ki ahad haber bu değil arkadaşlar. Ahad haber demek mütevâtir sayısına ulaşmayan bütün haberlere ahad haber yani genel olarak ahad haber denir. Mütevatir hadise hakkında az önce demiştik. Belirli bir sayı sınırlaması yoktur. Ancak bazı alimlerimiz bunu belli olsun diye en az 10 kişi en az 10 ravinin en az 10 raviye rivayet şeklinde kısıtlamışlardır. O halde bundan yola çıkarak diyebiliriz ki, 7 ravinin 7 ravinin rivayeti ahat haberdir kardeşler. Bu 7 ravinin veya 5 ravinin veya 3 ravinin, bu çok önemli değil. Hepsi thika ise, yani güven ise, adalet ve zap sıfatlarına haiz iseler, işte Böyle ahad haberler dinde hüccetler kardeşler. Böyle habere çünkü sahih hadis adı verilmektedir. Velhasıl buraya geleceğiz. Konumuzu dağıtmadan başlıklarımız halinde devam edelim. Ahad haber kardeşler. Tanımı tekrar edelim. Mütevatir haber şartını taşımayan her habere, her hadise ahad haber denir. Bu önemli. Hükmü, kardeşler mütevatir hadis veya mütevatir haber, mütevatir rivayet yakini bir ilim ifade eder. Yani kesin bir ilim ifade eder. Ahad haber ise nazari ilim denir. Nazari ilim ifade eder. Bu ne demek? Araştırmaya gerek var. Yani az önce dedik ki mütevatir haberi asla araştırmaya gerek yok. Zaten çok fazla kişinin, fazla kişilerin rivayet onu senedini araştırmaya gerek yok. İşte hadis usulü bununla uğraşmaz, ahatlarla uğraşır dedik. İşte ahatlarla uğraşmasının sebebi bu. Nazari ilim ifade eder kardeşler. Yani araştırma gerektirir. Delillendirmeye muhtaçtır böyle haberler. Yani yedi kişinin Az önce söylediğimizden yola çıkarak 7 kişinin 7 kişiye Rivayeti Sahih de olabilir Zayıf da olabilir Ve hatta uydurma da olabilir Kardeşler Biz bunların hepsine Ahad haber kapsamında değerlendireceğiz Ahad haberi Rivayet edenlerin sayısına göre Üç kısma ayırıyoruz değerli kardeşler. Birinci kısmı meşhur. Şuradan ekranımızdan da devam edelim çok net olmasa da. İkinci kısmı kardeşler aziz, üçüncüsü garip. Ahat haberi rivayet edenlerin sayısına göre üç kısma ayırdık meşhur, aziz ve garip. Şimdi gelelim bunların açıklamasına. Meşhur hadis kardeşler veya meşhur haber, ikisini de kullanabiliriz, iki tarz gibi de. Az önce dediğimiz gibi tevatür derecesine çıkmayan, ancak her tabakada da rivayet eden sayısı üçün altına düşmeyen hadislere meşhur hadis deniyor. Birazdan geleceğiz. Bu meşhur kavramı istilahi bir kavramdır. Yani işte halk arasında meşhur olan bir hadis anlamında değildir kardeşler. Meşhur, istilahi bir tabirdir, bir anlamdır, anlama sahiptir. Tekrar edelim. Mütebatır hadis derecesine çıkmayan, ancak her tabakada en az üç ravi'nin rivayet ettiği habere meşhur haber, meşhur hadis adı veriliyor hadis usulüne, mustalahun hadise göre. Yani sahabeden üç sahabe, misal veriyorum sadece isimleri. Ömer, Ebu Bekr ve Uthman radıyallahu anhüm bu üç sahabe Beş tabiine rivayet etse aynı hadisi, bu beş tabiine dört kişiye rivayet etse, bu bu şekilde her tabakada sayı üçün altına düşmeyecek şekilde bu şekilde devam etse, işte böylesi bir habere meşhur haber adı veriliyor arkadaşlar. Örnek verilmiş, biz bu örneği geçiyoruz. Burada bir de müstefil diye bir başlık atılmış. Bu da daha e, ayrıntı olduğu için ben burayı da geçiyorum kardeşler. Siz dilerseniz merak eden olursa şöyle bir gözden geçirebilir. Aklına takılan varsa ders sonrası e, sorabilir. Ben burayı da geçiyorum. Çok önemli değil. Bizim için çok önemli. Evet şimdi geldi. Az önce dediğimiz gibi bu ıslahı anlamın dışında meşhur kavramının kullanımına yani hadis literatürün hadis şeyinde, usulünde ıslahında bu anlamın dışında da kullanılır meşhur kavramı. Hangi anlamlarda kullanılırmış? Bir tek isnadı olan meşhur hadis olarak. Birden çok isnadı olan meşhur hadis olarak ve hiç isnadı olmayan meşhur hadis olarak. Yani Bu şu demek kardeşler. Bir haber tek isnat ile yani birazdan göreceğimiz şekilde garip bir hadis yani fert bir hadis fert bir rivayet olarak geldiği halde misal veriyorum. Fıkıhçılar arasında çok meşhur bir hadis olabilir. Bu anlamda da İkinci şıkta birden çok isnadı olan meşhur hadis yine aynı şekilde birden çok isnadı olmakla birlikte yine misal veriyorum halk arasında çok meşhur olan bir hadis olabilir. Üçüncü şıkta hiç isnadı olmayan meşhur hadis demiş. Bu ne demek? Aslında mevdu bir rivayet yani uydurma bir rivayet hiçbir isnadı yok ama misal veriyorum. Tabipler arasında veya işte günümüzde şeyler çok meşhur, meşhur bu bitkisel ilaç yapan e, lokman hekim tarzı şeyler bunların hadislere de bir şeyleri var. Daha iyi pazarlayabilmek için işte peygamberimiz şöyle buyurmuş diyerek bir hadis atarlar. Bunlar arasında meşhur veya tabipler arasında meşhur veya avam halk arasında meşhur olan hadisler, hadis diye bilinen sözler olabilir. İşte bu da hiç isnadı olmayan meşhur Sen örneğidir kardeşler. Kitabımızda bunlara örnekler verilmiş. Hadisçiler arasında meşhur olan hadis olarak, halk arasında, alimler arasında meşhur olan, fıkıhçılar, usulciler arasında meşhur olan, nahivciler arasında meşhur olan, mesela nahivciler arasında meşhur olan, olan olarak verilen e, hadis için e, bu hadisin aslı yoktur denmiş. Bunları okursak görürüz. Ve geldik meşhur hadisin hükmü hususuna. Kardeşler, meşhur hadis az önce ifade ettiğimiz gibi her ne kadar sayı 3, 4, 5, 6, 7'lere ulaşsa da önemli olan sayı olmadığı için önemli olan o rivayet eden Kişilerin adalet ve zapt sıfatlarına sahip olup olmadıkları olduğu için böylesi haberlerin sahih olabileceği gibi haseni zayıfı ve hatta uydurması da olması mümkündür. Bu yüzden e, hüküm konusunda yani meşhur hadisin hükmü konusunda net bir şey söylemek mümkün değil. Şayet sahih ise Amel edilmesi gerekir. Zayıf ise edilmesi gerekmez. Uydurumu ise kaçınmak gerekir gibi. Ve meşhur hadisler hakkında tasnif edilen en meşhur eserler Benmiş. Burada bu eserler bizim için çok önemli olmakla birlikte ben böyle hepsinin üzerinde tabii ki durumunda olamam kardeşler. Ben sadece... İçlerinde örnek olarak verilen eserlerin içlerinde göze çarpan bizim çokça karşılaşmamızın mümkün olduğu eserleri e, daha böyle vurgulu anlatmaya çalışıyorum. Diğerlerini dilerseniz siz okuyup geçebilirsiniz. Burada verilen üç örnek eserden kardeşler gözünüze mutlaka çarpmıştır. Acüluni'nin keşful Hafa isimli eseri mesela e, meşhur hadisler hakkında yazılan en meşhur eserlerden biridir. En önemli eserlerden biridir. Bu eserde İcliuni özellikle halk arasında meşhur olan hadisleri gündeme almış ve bu hadisleri toplamaya çalışmış kardeşler. Bu anlamda karşınızda İcliuni Keşful Hafa diye bir e, hadis Kaynak gösterilerek bir hadis çıktığında böyle bir hadisin başka bir kaynağını sormak zorundasınız. Size başka bir kaynak söylenemiyorsa böyle bir hadise inanmak zorunda değilsiniz kardeşler. Yani i̇nanmamak zorunda da değilsiniz. Bu ayrı konu. Yani toptan direkt reddetmek asla bizim ahlakımız olmamalı. Böyle bir hadis bilmiyorum. Belki de vardır. Bizim tavrımız... Bilmediklerimiz hususunda bu, ol, bu olmalı kardeşler. Çünkü şayet gerçekten aslı olabilir. Bu durumda herhangi bir vebale Allah muhafaza düşmemeniz de gerekiyor. Bu konuda özellikle Avvam olarak bizlerin çok çok dikkatli olması elzem. Evet, acluni ve keşfetlerine bu şekilde değindikten sonra İkinci kısmı Ahat Haber'in ravi sayısına göre, birincisi meşhur demiştik, ikincisi Aziz, Aziz Haber, Aziz Hadis. İkinci olarak işleyeceğimiz Ahat Haber kısmı kardeşler. Meşhur'da sayı en az 3 raviydi, Aziz'de de bu sayı 2 ravi kardeşler, fark bu. Yani iki kişinin iki kişiye rivayeti, o iki kişinin iki kişiye rivayeti bu şekilde devam eden ve bu şekilde bizlere ulaşan. Bizlere ulaşan derken buraya da yine bir parantez koymak gerekiyor. Belki yanlış bir tabir kullanıyorum. Bizlere kadar ulaşmasından kasıt hadislerin toplandığı eserlere ulaşmasıdır kardeşler. Yani misalen Buhari'ye kadar. Yani Buhari'nin Hicri 256'da vefat ettiğini düşünecek olursak, o döneme kadar Buhari'ye genel isnatları birçoğu beş raviden oluşur Buhari'nin. Yani önünde beş kişi daha vardır. Resulullah'a ulaşana kadar. Bu, bu, e, Taksim'de e, bu şekilde yani bize ulaşmasından kastın bu olduğunu da parantez içi belirtmemiz gerekiyor. Yoksa daha e, 1400 yıl öncesinden bugüne kadar sürekli iki raviden iki raviden bize ulaşması hele ki günümüz açısından böyle internetin çok yaygın olduğu bir dönem açısından elbette düşünülmesi mümkün olmayan bir husus. Bunu da kısaca değinmiş olalım. Evet kardeşler, tanımı kısaca bu. İki kişi, iki kişi, iki kişi. Evet kardeşlerim, şimdi tanımın açıklamasına gelelim. Biraz daha açıklayalım. Kitabımız açıklamış, biz de buna değinelim. Meşhur hadiste, meşhur haberde en az üç ravi demiştik. Aziz haberde en az iki ravi. Ama bu iki ravi bir tabakada üç olabilir, beş olabilir. Bu o haberin, o rivayetin aziz haber olmasından bir şey kazandırmaz veya bir şey kaybettirmez. Önemli olan buradaki alt seviyedir. Yani en az iki ravi. Meşhurda üç ravi. Şayet meşhur zannederek mesela üç, üç, üç, üç gelmiş bir tabakada ikiye düşmüş veya üç, beş, yedi, dokuz, iki, e, dört, altı gitmiş gitmiş bir tabakada ikiye düşmüş. Bu hadise, bu rivayete artık meşhur demek mümkün değil. Ne oldu? Aziz oldu. Bir tabakada dahi ikiye düştüğü için böyle bir habere artık aziz haber, aziz hadis hükmü verilir. Buna göre değerlendirilir. Örnekler var kardeşler. Bunlara bir göz atarsınız. Aziz hadisle ilgili bir eser telif edilmemiş kardeşler. Yani çünkü zaten bir faydaya haiz bir konu olmadığı için ve aziz haber sayısı da çok az olduğu için buna dair bir eser kaleme alınma gereği duyulmamış ve geldik üç meşhur aziz ve üçüncü olarak garip garip haber Değerli arkadaşlar garip aynı şekilde firt haber olarak da kullanılır işte dersimizin başında ahat haber ile Bugün ahad haberi Söyleyerek hadisleri Değerlendirenlerin Aslında Kastettikleri Şeyin ne olduğunu söylemiştik İşte garip haberler Yani fert haberler olduğunu söylemiştik Garip de kardeşler Ravi En az Bir ravinin Yani herhangi bir tabakada da olsa Bu sayı 3-3-3 veya 3-4-5 giderken bir tabakada bire düşmüş veya birle başlamış, 3-4-5 çoğalmış, daha sonradan yayılmış. Ne olursa olsun bir tabakası bir raviye düştüğü için öyle bir hadis artık bize göre nasıl bir hadis olur? Garip yani fert bir hadis olur kardeşler. Evet burada kısaca değindiğimiz açıklama ve isimlendirmesi başlığıyla bunları geçtim kardeşler. Kısımları demiş. Bu kısımları da zaten yani garip hadisi bilmemiz yeterli kardeşler. ya yani bu kısımları daha böyle ayrıntısı bu kadar ayrıntı bizim için böyle çok önemli değil. Merak edenler olursa şöyle bir göz gezdirebilir buralara yani sınavda buralardan e, sorumlu olmayacağız kardeşler işlemediğim yerlerden burası çok önemli değil dediğim yerlerden elbette sorumlu olmayacağız bu açıdan içiniz rahat olsun ama yine de tabi şöyle bir e, kendi başınızda göz atmanız faydanıza olacaktır ve kardeşler garip hadis ile ilgili telif edilen Eserlere değinilmiş. Burayı da geçtim. Ve geldik ikinci bölüme. Bayağı hızlı ilerledik. Elhamdülillah. Buraya gelene kadar umuyorum ki yani meselemiz kitabı bitirmek değil kardeşler. Bunu daha derse başlamadan, daha bundan 6-7 hafta önce, daha doğrusu aradaki tatili de katarsak 3-3,5 ay önce derse başlarken söylemiştik. Meselemiz kitabı bitirmek değil. Yavaş gidelim ama kimse kalmamacasına hepimiz anlayarak ilerleyelim. Yani şu an on kardeşim varsa burada onumuzda aklında bir şey kalmasın. Şimdiye kadarki konular basit konulardı. Herhangi bir sorun olacağını düşünmüyorum. Herhangi bir sorun soru işareti de var ise bunları yine dersimizin başında ifade ettiğim gibi not almanızı istiyorum. Dersten sonra dilediğiniz vakitte inşallah bunların istişaresini beraberce yaparız. Kardeşler geldik ikinci Taksim'e. Yani haberi bir bize ulaşması açısından bize nasıl ulaşmış? şekilde inceledik. Şimdi de hani dedik ya meşhur hadis sahih de olabilir, hasen de olabilir. İşte şimdi buraya geldik. Kuvvet ve zayıflığına göre haberin kısımları. Değerli kardeşler, Aha Haber daha doğrusu şöyle kitabın cümlesiyle Söyleyecek olursak daha hoş olacak sanırım. Meşhur ve garip kısımlarından oluşan ahat haber genel olarak iki kısma ayrılır. Yani kuvvet ve zayıflılık açısından genel olarak iki kısmı ayrılır. Bir, makbul haber. İki, merdut haber. Şimdi makbul haberin içerisinde neler giriyor? merdu haberin içerisinde neler giriyor? Kısaca hızlıca bunlara değinmeye çalışacağız. Değerli arkadaşlar, makbul haber kelimenin zaten kendinden de anlayacağımız üzere kabul, makbul Türkçede de kullandığımız bir kelime. Hasen ikiye ayrılıyor kardeşlerim. Makbul haber ikiye ayrılıyor. Yani iki çeşit makbul haber vardır. Sahih ve hasen. Yani zayıf ve mevdu. Yani uydurma haber ilerleyen derslerde göreceğimiz üzere merdut haberler kapsamında. ilk aşamada. O zayıf hadise geldiğimizde zayıf hadisin... Ee, Kabul şartı, amel edilip edilmeme noktası, işte meşhur olan mesela İmam Ahmet Rahmetullah Aleyh'in e, zayıf hadisi şahsi içtihada tercih etmesi, bu ne demek? Bunlara inşallah ilerleyen derslerimizde değineceğiz. Şu an hadis usulü açısından makbul ve merdut haber, makbul, sahih ve hasendir, merdut zayıf uydurma ve diğerleridir kardeşler. Bunlar da kendi aralarında alt bölümlere ayrılıyorlar. Sahihli zatihi sahihli gayrihi diye. Hasenli zatihi hasenli gayrihi diye. Bunlara da çok üzerinde durmayacağım. Değerli kardeşler. Yine e, olayın daha böyle tevrik boyut olduğu için bizim için böyle çok çok önemli olmadığı için yani biz Ne hasenle bunu bilsek bizim için yeterli olacak. Ama yine de üzerlerinden şöyle e, birkaç cümleyle geçmek faydamıza olacağını düşünüyorum. İlerleyen sayfalarda değinilmiş mi? Ona bakıyorum. Sanırım değinilmemiş. Değerli arkadaşlar, sahih li denilen yani bir hadis hakkında sahih hükmü verilmişse bununla sahih li zatihi kastedilir. Tekrar ediyorum. Bir hadis için direkt sahih denmişse, sahih hükmü verilmişse bununla kastedilen sahih li Yani o zatından Kendinden sahihtir. Peki sahihle gayrihi nedir o zaman? Dışarıdan bir gayri bakın. E, kelimelerden de yola çıkarak bazı şeyleri çözümlememiz. Gayr, dışarıdan bir sebeple sahih derecesine ulaşmış. Bu sebep ne olabilir kardeşler? Misalen rivayet aslında senat açısından hasen bir rivayet. Yine makbul olmakla birlikte sahih seviyesine çıkmayan hasen bir rivayettir. Ama bu rivayetin başka senetlerle, başka tariklerle mutabatı, şevahidi yani şahidi vardır. Bu hadisi destekler. Bu hadis o zaman ne olur? Kuvvetlenir. Yani şöyle yine örneklendirelim, bir kardeş var veya ben olarak düşünelim, kuvvetsizim, çok kuvvetli değilim. Benimle aynı seviyede başka bir kardeş el attığında mesela tek başıma bir arabayı ittirmeye gücüm yetmiyor. Ama benimle aynı güce sahip olan başka bir kardeş de bana destek olunca o arabayı yerinden oynatmayı başarabiliyoruz. Ne oluyor? Bana kuvvet kattı bu kardeş. İşte bu, bu demek kardeşler. Aslen hasen bir rivayet, hasen bir senet. Ama bütün rivayet yolları toplandığında bakıldı ki bu hadisi, bu rivayeti destekleyen Başka senetler, başka tarikler de var. İşte bu rivayet bu şekilde kuvvetlenir ve hasenli gayrihi seviyesine çıkar kardeşler. Hasenli zatihi kadar kuvvetli olmaz ama hasenden de daha kuvvetli bir hadis hükmü alır. Bunun gibi hasen Hadis hakkındaki ayrımda yine aynı mantıktır kardeşler. Hasenli zatihi bizzat kendinden hasen olan hadis. Hasenli gayrihi zayıf bir hadisken başka e, şevahidi bulunduğu için şahitleri, başka tarikleri, senetleri bulunduğu için kuvvet kazanan rivayete de bu şekilde hasen seviyesine çıkar ama bizzat kendinden hasan olan hadisten ayırmak için de muhaddislerimiz böyle bir ince ayrıma gitmişler. Yani bu da bu ilmin ne kadar e, meseleye ince çizgilerle yaklaştığını, ne kadar ciddiye aldığını gösteren e, önemli ayrıntılardan biridir kardeşler. Bunu bu şekilde değindikten sonra gelelim sahih hadisin tanımına. Arkadaşlar şöyle kitabı devam ediyorum da sahih hadise bir başladık mı yaklaşık bir 12 sayfa daha 12-13 sayfa daha gitmemiz gerekecek. Yoksa sahih hadis yarıda kalacak. O yüzden e, bu sahih de bırakalım. Bir dahaki ders dersimiz böyle biraz kısa olmuş olsun. 15 dakikamız kaldı zaten. Bir dahaki ders inşallah konuyu da bölmemek adına daha anlaşılır olması açısından sahih hadis ile, sahih haber ile işte tanımı, bu tanımın açıklaması, hadisin sıhhat şartları nedir? Yani hadis, sahih hükmü nasıl verilir, neden verilir? Sahih hadisin hükmü, gibi birçok konuya ayrıca e, gördüğüm üzere bazı sayı hadis e, barındıran eserlere de değinilmiş. Biz tatilden önce yapmıştık malumunuz. Bir de üzerinden geçmiş oluruz bu şekilde. Daha faydalı olur inşallah. Velhasıl dersimizi burada nihayete erdirelim diyorum. Elbette tek başıma. Karar vermeyi hiçbir zaman sevmem. Sizlerin de istişaresine istişare edelim. Buna göre ortak bir karar alalım kardeşler. Başına buyruk bir iş yapmış olmayalım. Uygun mudur? Eyvallah kardeşlerim. Teşekkür ediyorum. Soru cevap yapabiliriz. Sorular çok zor olmazsa. Hemen almış şey zaten. Nota almış. Şak yapıştırdı hemen. Tarih boyu mütevatır hadislere metin tenkidi hiç yapılmamış mı? Garip hadisin amel edilip edilmemesiyle ilgili bir hüküm var mı? Bu hadislerden zayıf hadis gibidir.